Rize Haber 53 R köşe yazısı Filistin'den gelen fotoğraf Filistin'den gelen bu fotoğraf, bize ne kadar çok şey anlatıyor aslında. Açıkta yakılan bir ateş, derme çatma bir çadır, sınırlı imkanlar ve sabırla pişen bir yemek, yatacak yer mi? O da başka bir köşede, çoğu ıslanmış birkaç döşek ve battaniye. Biz çoğu zaman sıcak evlerimizde, hazır sofralara oturuyoruz. Veya dolu dolaplara bakıp, yiyecek bir şey yok, diyebiliyor, ve çoğu zaman çeşit bolluğundan yapacağımız yemeklere karar veremiyoruz. Her lokmanın, her imkanın bir emanet olduğunu unutabiliyoruz çoğu zaman. Ve elimizdekilerden paylaşmayı hakeza, oysa nimet, alıştıkça küçülen değil, şükrettikçe büyüyen bir lütuftur. Rabbimiz dilediğine azla imtihan, dilediğine çokla imtihan verir. Asıl zenginlik, elde edilen değil, farkına varılandır. Bugün karnımız doyuyorsa, başımızı sokacak bir yuvamız varsa, bu tesadüf değil ilahi bir ikramdır. Rabbimiz bizlere şükreden kullar olmayı nasip etsin. Çok şükür ya Rabbi, elhamdülillah. İdiit suresi 6, 7 ve 8. ayetler. 6. şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. 7. ve buna kendisi de şahittir. Sekizinci ve şüphesiz o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Baş öğretmen Hatice Kestioğlu